Sebe suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var, yerde ne varsa Kendisinin olan Allah'a hamd olsun Ahirette de hamd O'nundur O yegane hüküm ve hikmet sahibidir Her şeyden de hakkıyla haberdardır yerene giriyor, oradan ne çıkıyor Gökten ne iniyor, oraya ne yükselip çıkıyorsa bilir O o, çok esirgeyici, çok yarlı gayıcıdır. Küfredenler, o saat bize gelmeyecek dediler. Sen de ki, Habibim, hayır. Haybı bilen Rabbim, hakkı için O, size mutlaka gelecektir. Ne göklerde, ne yerde bir zerre miktarı O'ndan, O'nun ilminden kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük hiçbir şey müstesna olmamak üzere, Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta yazılıdır. Kıyametin gelip çatmasının hikmeti de şudur. Çünkü Allah, iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanları mükafatlandıracaktır. Bunlar yok mu? Mağfirette, şerefli rızıkta onlarındır. Birbiriyle yarış edercesine, ayetlerimizin içinde koşanlara gelince, işte onlar için de, pek çetin ve kötü bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenler ise, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın, hakikatın ta kendisi olduğunu bilirler. Ve onlar her hamde layık olan, galibi mutlakın, yani Allah'ın yolunu gösterirler. O küfredenler, birbirine şöyle dediler, siz didik didik parçalanıp dağıldığınız vakit, her halde ve muhakkak, tekrar yeni bir yaratılışta bulunacağınızı size ehemmiyetli haber vermekte olan bir adam gösterelim mi size? O, Allah'a karşı yalan yere iftira mı etti? Yoksa onda bir delilik mi var? Hayır. Ahirete inanmamakta olanlar orada azapta, dünyada da haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Gökten ve yerden önlerinde ne var? ''Arkalarında ne var bakmadılar mı?'' ''Eğer biz dilersek onları yere geçiririz. Yahut gökten üstlerine parçalar düşürürüz. Şüphe yok ki bunda Rabbine dönen bir kul için elbet bir ibret vardır. Ant olsun ki biz Davud'a bizden bir imtiyaz verdik. Ey dağlar onunla birlikte tesbih edin dedik. Kuşlara da bunu emrettik.'' Ona demiri de mum gibi yumuşattık. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap, onları dokumada imtizamı gözet diye buyurduk. Ey Davud hanedanı, iyi amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü hakikat ben ne yaparsanız tas tamam görenim. Süleyman'a da rüzgarı musahlar kıldık ki sabahı bir aylık yol, akşamı bir aylık yoldu. Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Önünde Rabbinin izniyle iş gören bazı cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden ayrılıp saparsa ona çılgın azaptan tattırırdık. O kafalardan, heykellerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan, sabit sabit kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlardı. Ey Davut hanedanı! ''Siz Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan hakkıyla şükreden azdır. Sonra biz ona ölüm hükmünü infaz edince dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdumdan başka bir şey bunun ölümünü onlara göstermedi. Bu suretle yere kapanıp yıkıldığı zaman besbelli oldu ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı Böyle horlayıcı bir azap içinde kalıp durmazlardı. Amdolsun ki sebe kavminin sakin olduğu yerde de bir ibret vardı. Her ev sağdan soldan ikişer cennet bahçe ile muhacir idi onlara. Rabbinizin rızkından yiyin ona şükredin. Çok güzel temiz bir belde Rab şükredenleri cidden yargayıcıdır denilmişti. ''Fakat onlar bu nimetin şükründen yüz çevirdiler. Biz de onlara arim selini gönderdik. O ikişer cennetlerinin yerinde de ekşi yemişli, acı ılgınlı ve az bir şeyde Arabistan kirazından olmak üzere harap, iki şehir bostan peydah ettik. İşte biz. Onları böyle nankörlük ettikleri için cezalandırdık. Biz nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız?'' Onların yurdu ile feyiz ve bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta nice kasabalar yapmıştık. Oralarda seyir ve sefer etmelerini takdir etmiş. Kendilerine gecelerce ve gündüzlerce oralarda korkusuz gezin, dolaşın demiştik. Onlar ise buna karşı ey Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır demişler. Kendilerine yazık etmişlerdi. İşte biz de onları masallara çeviriverdik. Onları darmadağınık ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabır ve çok şükreden herkes için elbette ibretler vardır. andolsun İblis onlar aleyhindeki zanlını gerçekleştirmişti de iman edenlerden bir zümre hariç olmak üzere tamamen ona uymuşlardı. Halbuki onun bunlar üzerinde Önceden hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak biz ahirete iman eden ile ondan şüphede bulunan kişiyi ayırt etmek için buna meydan vermiştik. Senin Rabbin her şeyin üstünde gerçek bir nikahbandır. Habibim onlara de ki Allah'ı bırakıp da onun ortağı olduklarını kupkuru iddia ettiklerinize istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne göklerde ne yerde hayır ve şerden bir zerre miktarına bile güçleri yetmez. Onların buralarda hiçbir ortaklığı olmadığı gibi onun Allah'ın da bunlardan bir yardımcısı yoktur. Onun nezdinde ahirette kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaatı fayda etmez. Nihayet ona izin çıkıp da kalplerinden korku giderildiği zaman birbirine, Rabbiniz ne buyurdu derler, şefaat edecekler de hakkı söyledi derler. O çok yüce, çok büyüktür. Habibim de ki, göklerden yerden sizi rızıklandıran kim? De ki, Allah'tır. Herhalde ya biz ya siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz yahut apaçık bir sapıklıkta. De ki, ''Bizim işlediğimiz günahtan siz mesul olmazsınız. Sizin yapmakta olduklarınızdan da biz mesul olmayız.'' De ki, ''Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak. Sonra beynimizde hak ile hükmedecektir. O her şeyi kemaliyle bilen en büyük hakimdir.'' De ki, ''Ona ibadette ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Haşa, böyle bir şey yoktur.'' Bilakis, hakikat şudur ki, emrinde mutlak galip, tedbirinde yegane hikmet sahibi olan ancak Allah'tır. Habibim, seni rahmetimizin müjdecisi olarak, azabımızın habercisi ve bütün insanların peygamberi olmaktan başka bir sıfatla göndermedik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar, eğer sözünüzde gerçek söyleyenlerseniz, bu vadin tahakkuku ne zaman derler de ki size vaat olunan öyle bir gündür ki siz ondan bir saat geride kalamazsınız onun berisine de geçemezsiniz O küfredenler biz ne bu Kur'an'a ne de ondan öncekilere asla inanmayız dediler o zalimler Rablerinin divanında mevkuf dururlarken Sözü kabahati birbirine evirip çevirirlerken içlerinden zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız muhakkak ki biz müminlerden olmuştuk derlerken sen bir görmelisin. Büyüklük taslayanlar zayıf görünenlere size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan çevirdik? Hayır siz kendiniz suçlu idiniz derler. ''Zayıf görülenler de o büyüklük taslayanlara hayır derler. Gece gündüz işiniz hilekarlıktı. Çünkü siz bize Allah'a etmemizi ona benzerler, ortaklar tanımamızı emrediyordunuz. Bunlar azabı görünce hepsi peşimanlıklarını, dertlerini içlerine atarlar. Biz de o küfredenlerin boyunlarına ateş tomruklarını takarız.'' ''Yapmakta olduklarının başkasıyla mı cezalandırılacaklardı ya, biz hiçbir memlekete gelecek tehlikeleri haber verici bir peygamber göndermedik, ille oranın refah erbabı, biz sizin gönderdiğiniz şeylere edicileriz dediler ve biz dediler, mallarca da, evlatça da daha çoğuz, biz azap edileceklerden değiliz.'' De ki, şüphesiz Rabbim kimi dilerse onun rızkını genişletir, kimi de dilerse onunkini daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Sizi bizim huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınız ne evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de iyi amel ve harekette bulunanlar müstesna. Çünkü onlar, onlar için yaptıklarına mukabil, Kağıt kağıt mükafat vardır. Ve onlar emin ve mutmain en yüksek makamlardadırlar. Birbiriyle yarışırcasına ayetlerimizin içinde koşanlar yok mu? Onlar da azabın içerisine ihzaren getirilenlerdir. De ki hakikaten Rabbim kullarından kimi dilerse onun rızkını genişletir. Kimi de dilerse onunkini kısar. Hayır için ne harcarsanız o, bunun ardından daha iyi seni lütfeder. O rızıklandıranların hayırlısıdır. Hatırla o günü ki Allah onların hepsini mahşerde toplayacak. Sonra meleklere bunlar mı size tapıyorlardı diyecek. Melekler de seni ortaktan tenzih ederiz. Bizim yarimiz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı ve çoğu onlara iman edicilerdi diyecekler işte bugün. Birbirinize ne bir faide ne de bir zarar yapmaya gücünüz yetmez. O zalimleri biz tekzip ede geldiğiniz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Onlara karşı açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman dediler ki, bu atalarınızın tapmakta devam ettikleri putlardan... Sizi mütemadiyen Vazgeçirmek isteyen bir adamdan Başkası değildir Ve dediler Bu Kur'an Düzülüp uydurulmuş bir iftiradan Başka bir şey değildir Hakka küfreden onlar Bu halk kendilerine gelince de Şunu söylediler Bu apeşikar Büyüden başka bir şey değildir Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları kitaplar Vermediğimiz gibi Onlara Senden evvel azap bile korkutucu bir peygamberde göndermedik. Onlardan öncekiler de peygamberlerini tekzip ettiler. Halbuki bunlar öbürlerine verdiklerimizin onda birine ermemişlerdir. Böyle iken öbürleri peygamberlerimizi tekzip etmişlerdi. Bak. Beni inkar edişin akibeti nice oldu. Habibim ki, ben size sırf Allah için ikişer ikişer teker teker karşımda durmanız sonra arkadaşımızda hiçbir mecnunluk olmadığını iyi düşünüp bilmenizi vaaz ederim. O çetin bir azap gelip çatmazdan evvel bunu size haber veren bir peygamberden başkası değildir. De ki benim sizden inzar ve tebliğimden dolayı İstediğim herhangi bir ücret varsa o sizin olsun. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değil. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki, benim Rabbim hiç şüphesiz hakkı yerine koyar. O gaypları kemaliyle bilendir. De ki, hak geldi, batıl ne iptidaren... Ne de iade hiçbir şey yaratmaya kadir olamaz. De ki, eğer ben haktan sapmışsam, bu sapışımın günahı nefsime aittir. Doğru yolu bulmuşsam, bu da Rabbimin bana vahyetmekte olduğu Kur'an ve hikmet sayesindedir. Şüphesiz o, en yakın tek işitendir. Onları can baş kaygısına düştükleri vakit görmelisin. Artık kaçacak yerleri de yoktur. Yakın bir mahallede yakalanmışlar. Ona iman ettik demişlerdir. Fakat onlar için dünyaya uzak kalmış bir yerden tevbeye el sunmak nerede? Halbuki daha evvel ona küfretmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzu ede geldikleri şeylerin arasına bir set çekilmiştir. Bundan evvel benzerlerine de yapıldığı gibi. Çünkü hepsi de insanları kötü zanla düşüren bir şüphe içinde ideler.